Bismillah ve Elhamdülillah ve Salatu ve Selamun Ya Resulullah ve Ba'd. Ed-Darsu'l-Tasiyu 29. ders Bu ders de illetli fiilenin içinde olarak arasında adab Gözükmüş olan bir e, fiil var ki muda'a fiil. Aslen sahih fiilenin arasında da. Bu da illetli fiilenin arasına dahil etmişler. Sahi fiiller 3 türlüydü biliyorsunuz. Bir salim, bir mudaf, bir de mehmus fiillerdi. Şimdi mudaf dediğimiz yani ayn la fiili, aynı hayf olan dolayısıyla şeddeli olan fiiller göreceğiz. Bununla ilgili bir diyalog hazırlamışlar. Öğretmenle öğrenci arasında bir sınıf ortamındaki diyalog. El müderris: "Ehacjet ya Mesud." "Ey Mesud, hacettin mi?" Mesud la ya ustazu hayır ey hoca hacca zümela'i kulluhum lakinni ma haccectu. Okul arkadaşlarımın hepsi hacetti ve lakin ben haccetmedim. etmedim eyyam el hacci fe baqitu huna bil medineti münaberati. Hac günlerinde eyyam hac hac günleri hac günlerinde hasta oldum. Ve burada Medine-i Münevvere'de kaldım. Hacce dememiş çünkü o günler hasta olmuş gidememiş. Müraris la tahzen üzülme, üzün Yahsunu ve na tahzen üzülme. setecu el satehujo fil amil mukbeli insha Allahu Allah dilerse gelecek sene de hacce edersin hacce der. Isimler, evet. temurru senetu bi süratin sene süratle geçer merra yemurru geçme uğrama bu gelir sene süratle geçer yani bir yılda dediğin ki ne? göz açıp pencere kadar geçer deriz ya onun gibi e hacecte ente ya ustadu Hoca ey hoca sen hacettin mi? La lem ehudce hadel ame. Hayır bu sene etmedim Lem ehudce hareket kadın. Lakin neni hacet tu? Kabl ha da merratin. Lakin ben bundan önce beş sefer ettim Hamse merratin, beş sefer. اَنَا اَشَمْمُ raihaten كَر۪يهَةً Ben çirkin, kerih, kötü bir koku alıyorum, koku kopluyorum. اَشَمْمُ شَمْمَ يَشَمْمُ Eşemmû koku kopmamak. Ama biz bunu tercüme ederken koku almak diye tercüme ediyoruz. Zilimiz araya girmiş Ben kerih, kerih çirkin görülen demek. Kötü görülen demek. Ben kötü bir koku alıyorum. Emma teşemmu ne raihaten ya ikbānu. E kardeşler sizler bir koku almıyor musunuz? Koklamıyor musunuz? Bela <gülüyor> Neşemmuha Bilakis onu biz de alıyoruz. Biz de kötü kötü koku alıyoruz. Kötü kokuyu duyuyoruz. Mineynehye. <gülüyor> Onlar o daha doğrusu koku nereden? Yani nereden geliyor bu kötü koku? Elzunluha amır konuşuyor. Elzunluha minel hamami zannediyorum ki o hamamdandır, tuvalettendir. Abdullah nam hi minel hamami evet o hamamdandır. İnne alqumamet elleti ramaha ehadutullahi seddetil baluata. Hadul nas mı? Tullab yerine hadun nas mı? Evet. Tamam peki. Muhakkak ki bendeki tarife göre öğrencilerden birisi sizdekine göre insanlardan birisinin attığı çöp boruyu tıkadı. Seddetil malu ate. Valu a boru. Seddet set olma, engel olma, tıkanma, önünü kesme anlamasına gelir boruyu tıkadı. Kumamenin sıfatı geldi elletiyle ile. mevsul ve naslı cümlesi kumam'ın komple sıfatıdır. Nedir yani? Elleti ramaha ehadun nas. Size göre insanlardan birinin rama attığı çöp. Komple mübteda o şey in'nin haberi o. ismi olur baz. Bilaris Men ellezî rafa'a sembûrata halfi'' Yazı tahtasını arkaya doğru iten kimdir? Rafa'a refetme, kaldırma, itme, defa'a değil mi? Rafa'a din tekrar okuyalım. Men ellezî dafa'a sembûrata ilâ khalfî. Yazı tahtasını halfi, arkaya doğru iten defeden kimdir? Ta'aleya Saîdu, ey Saîd gel. Ve cürreha ilel emami. Ve onu arkaya doğru çek. Cürre. Efendim. Evet. Cerreye cürre çekme. Sürükleme. Cürre. Burada emir olarak geldi. Ha Onu çek. Nereye? İlel emami. Arkaya doğru çek. Bey Said dedi. Devam edelim. Saidun Yecur rus sak Said yaz sahtasını çeker. Ente cererte ha Sen onu çokça çektin, çok çektin. Idfa ha ila halfi Onu arkaya doğru azıcık it. Çektiğin gibi tekrar azıcık it, fazla çektin. Yekfi, şimdi yeter. Şimdi iyi kifayet eder, yeterli etruk hal ane şimdi onu terk et bırak. Yaz yani tahtasına bırak. Haza huva sanimler juzu as kitabi Ya ustadu ey hoca bu kitaptan ikinci cüz müdür? ikinci cilt midir? Naam, khudh hadhihi'n nusaha ve uddaha. Evet. Bu nüshaları, bu çoğaltılmış evrakları al ve onları say. Uddeha. Addeye Uddu'dan Udde. Emir. Say. E adetteha. Onları saydın mı? Kem hiye? Onlar kaç tanedir? Yetişebiliyorsunuz. Değil mi yazan arkadaşlar? Mesud. Nam. Adettuha. Evet onları saydım. Hiye. Kamsun ve erbaunen nuskaten. Onlar kırk beş nuskadır. Bizde işruğun. Yani 25, 25. nüskada evet. Müderris nedrosun ane hadisen. Şimdi bir hadis okuyoruz. Ektubuhu alisse burati. Onu yazı tahtasına yazıyorum. Fektubuhu fi defaterukum. Onu defterlerinize yazınız. Yektubu yazar. Hem hadisi söyler hem de tahtaya yazar. An Enes'in radıyallahu anhu gale. Enes Allah ondan razı olsun dan dedi ki bunu bir açıklayalım. Hadis çok sıkla karşınıza çıkacaktı. Her senette daha doğrusu. An dendan. Yani Enes'ten dinleyen ravi ondan dinleyen ravi, ondan dinleyen ravi dendan manasına an ile rivayet. Enes'ten. O falancadan o falanca'dan, O Enes'ten diye gelir bu an odur. Enes e, hadisin rabisi sahabe olarak radiyallahu anhu ise radiye mazifil Allah onun faili anhu ise anındaki zamir Enes'e gider. Yani buradaki e, mazifil dua manasında Allah ondan razı olsun dur. Radiyallahu an veya radiyallahu anhu anha Anhum onların manası da, onlara Allah'tan rıza dilemektir. Tekrar edecek olursak, an enesin radıyallahu anhu gale enes radıyallahu anh'tan gale dedik enes ma mesistu Dibacen bazen ve la hariran eliye min keffi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sallama ve la shemitu raihaten qatu Et yebi min raih, raihati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi bir tercüme edelim ondan sonra geçelim yeni kelimeler var mesistu dokundum messe dokunmak demek temas etmek mesistu dokundum ma, nefis, nefis, ma mesistu dokunmadım neye Dibacen, bir dibaca. Dibaç, ipek türlerinden birisi. Bir ipek türü olan dibaca dokunmadım. Vela hariren ve harir dediğimiz ipeğe de dokunmadım. Nasıl? El yene min keffi Rasulullah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden daha yumuşak bir dibaca da ipeğe de dokunmadım. Bu ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli ipekten de, dibaçtan da daha yumuşaktı. Ben dokunduğum şeyler içerisinde ipekten bile daha yumuşaktı. Bu bir tariftir. Devamen başka bir özelliğe, ayet ve bir sıfatına daha işaret etmekten radıyallahu anh der ki, la şemimtu, yani koklamadım, koku almadım, raihaten koku, gattu ebeden asla kesinlikle et yeb, ondan daha iyi. Min Rahiyat-ı Resulullah. kokusundan daha güzel, daha iyi bir kokuya asla koku almadım. Daha iyi bir kokuyu duymadım. Hadisi uzun lafzıyla bütün olarak e, terrim edecek olursak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden daha yumuşak bir ipek, ipe de dibaca da dokunmadım. Gene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusundan daha temiz bir kokuyu asla koplamadım. Radiyallahu anh aleyhimussalatu vesselam. Bize de cennette onun eline dokunmak ve kokusunu almak nasip olur inşallah temennimiz. Badehüneyhetin Hüneyhe lafza gibi kısa bir zaman dilimi kısa bir süre sonra e eketebtum ya ebnai ey yazdınız mı tullab lemmâ henüz yazmadık. Lemmanın fiil olmaksızın zikredilmesi de caizdi. Henüz yazmadık. Müderris Ya Ali'yü La tezunnu La tezunnu e, Enneni gafilun amma te'amelu. Ey Ali e, La tezunnu zannetme Enneni. Benim bir şey olduğum ne? Gafilen. Gafilun amma tamin Yaptığın şeyden gafil olduğumu, habersiz olduğumu zannetme. İnneke la tektubu derse. Muhakkak ki sen dersi yazmıyorsun. İnne ma tektubu risaleten. Sen sadece bir mektup yazıyorsun. Heleyse kezalik. Öyle değil mi? Rüdde <gülüyor> <gülüyor> aleyye bana cevap ver. Rüdde aleyy. Radde, reddet, iade et, karşılık ver manasına. Aleyye bana cevap ver diye geldi burada. Emir fiili olarak geldi. Hudde. Bela huve kezalik. Bilakis o öyledir. Yani dediğin gibi ben dersi yazmıyorum da bir mektup yazıyorum. Ene asifun ya ustadu. Ey hoca ben üzgünüm. Len eude mislihi ebeden inşaallah. İnşallah ben ebediyen asla bunun benzeri bir şeye, bunun misline dönmeyeceğim. Yani yani bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Bizde edeyse kezalikten sonra Rüddeha fil hakiybeti olarak geçmiş. Rüddeha fil hakiybeti. Fil hakiybeti. Öyle mi? Fil hakiybeti mi? Evet. <gülüyor> Hakiket nereden gelmiş? O zaman mı oydun? Hakkıya ver. Hatta bizde la tezunne olarak çıkmış, siz tezunne olarak hariciniz. La ne olacak, doğru. La tezunne, çünkü orada şey var. E, e, Neh'i hazır var, la tezunne. Ruddeha fil hakikati mi diyecekti acaba? Hakibe Çantada Çantaya reddet, çantada cevap ver <gülüyor> O fil hakibeti Boş ver Rüde reddet yani, e, Karşılık olarak ver Veya iade et manalarına gelir <gülüyor> Ne koyacağız oraya şimdi? Oraya siz şey yapın, çizgi koyun ki Fil hakibeti çizin <gülüyor> Evet Bir mana veremedim o söylediğiniz şeyi. La tezun ne olacak? Tezunlu okuyursam yanlış. Tezun ne? Çünkü nehi hazır. Aslı zanne yazun, tezunludur. Nehi hazırdan dolayı tezun ne olacak? Onu da düzeltmiş olalım vardı. Temarin, alıştırmalar. Ecep anil esletil atiyeti. Veren sonra cevapla. Limem yahudde mes'udun hazel aam. Mesud niçin bu sene hacjetmedi? Kem merraten hacce'l müderrisu. Müderris kaç sefer haccetti? Mineyne cātir rā'ihatul kerīhatu? O kerih kötü koku nereden geldi? Limada khārajatir rā'ihatul kerīhatu minel hammāmi? O kerih e, koku hamamdan için çıktı bu 3ün dörün sorunun cevabıün şey, sorun ceva dörde var zaten Evet hahil em ha em fiil mu da Bunlar mü fiil için misallerdir bu dediğimiz neydi aynıle lameli aynı harf olan aynı harf olan fiiller Hacce asluhu ha-ce-ce dir. İki aynı harf yan yana gelirse Arapçada bunlar şeddelenir ve şeddahın aynı harften iki tane olduğunu gösterir zaten. hareketler tek yazılır. Yehudcu asluhu ise Yahcucudur. Biz de yanlış mı koymuşlar? Yehudcu diye. Ye olacak. Yehudcu Yehudcu'dan Yahcucu asluhu. aslahu. Ötse buymuşlar bize. Tamam. Evet. Yah cucu e, harfi olduğu için <gülme> o şeddelendi de onların efendime söyleyeyim ötresi ha'ya verildi. Yah yahutcu oldu. Yahutcu daha doğrusu. Bunun benzeri diğer filler zanne yozunnu, hacca hacetti, zanne zannetti cerre çekti. merre uğradı. Addeye uddu saydı. Adet buradan zaten biliyorsunuz. Evet. sebbe bu Subbu nâ keferu sövmek sebbesin ile sövmek sövdü. Sadınan sabbe bu var mı? Burada. Evet aşağıda. Sabbe-i ise sadınan döktü bir sıvıyı dökmek, sinen sövmek, sadinen dökmekle sebbe ve sabme, radde yarudu reddetme, iade etme, karşılık olarak verme, set de sudu ise set o türeme. engelleme, set çekme, set olma, set koyma, mani olma gibi maniyalar var. Evet. Şemme yeşemmu ile messe ye messu diğerlerinden farklı geldi. Yemez su, yemus su ile yemez su geldi. Şemme yeşemmu geldi, yeşummu gelmedi. Hacce yuhccu gibi değil. Neden? Çünkü onların aslı şememe değil de şemime ve mes Aslı messe ise muzaride Aslı e, mesela hacece ise muzayede ötre ile gelir. Ama Kesrayla ile aslı yani aynel fiil ise kesra ise şemime gibi ve Mesise gibi bu durumda muzayede aynel fiil eee daha doğrusu fiil ile gelir. Yemeş şu, yemuş şu dedi şu veya yemez su diye gelir. Bu da böyle bilinir. Zaten orada yazmış herhalde değil mi? Şemme asluhu şemime yeşemmu asluhu yeşmemu idi. Şemime yeşmemu. Ne? Açkını devam etmiştik. Bekkezanike messe. Messe de aynı şekildedir. Tamam bende yok o. Evet, evet. messe de şemme de aynı kalıptan gelir. <gülüyor> Ramayeli gelen şeyler oku Hace ehi kaable Selaheti Avamin erkek kardeşim üç sene önce haccetti. ve ne Hace tuha amet ben bu sene Hacettim Huve ves beni ma sebep tuhu o bana sövdü Kötü söz söyledi yani. Lakin ben ona sövmedim. Maa sebebtuhu. <gülüyor> Bende üçüncü cümle o. Sizde yok mu o? İkinci cümle. cümle. İkinci cümle. İkinci cümle. Ezunluke taliben. Ben de üçüncü cümle senin talip. Öğrenci olduğunu zannediyorum. Zannediyorum ki sen öğrencisin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e esubuleke mazidan min ashaya ekhimi Ya erhi, ey kardeşim çay sana çaydan ziyade fazlalık dökeyim mi e La ve şükran hayır teşekkürler Lem tecurrinel lem tecurrina sevbe fi turabi ya Fatime Ey Fatıma elbiseyi toprakta çekme, sürüme. Aslında çekmiyordur ama biz bunu dilimizde sürüme, sürükleme diye söyleriz. Tamam. Bendeki sebep sizde. Hadi e, hak -i hak -i be be mi? Tamam. Çantayı yerde sürükleme o zaman. E adetti hazihi rialat ya Suadu. Ey Suad, bu riyalleri saydın mı? Nam adettuha. Hiyevmiyetü riyalin. Evet onları saydım. O onlar da doğrusu. Yüz riyaldir. <gülüyor> Lemma dekaltül beyte şemimtu raihaten tayyibeten. Lemma mazi fiilin baştan zaman ne manaya geliyordu? Zaman. Yaptığı zaman, ettiği zaman. Fiil ilintili zaman. Yani eve girdiğimde eve girdiğim zaman eve girdiğim vakit güzel bir koku aldım. Kokladım aslında da bizim dilimizden koku almak diye tercüme ediyoruz. Koku kokladım. Yemurrul müdîru alel fusûli külle sabahin Müdür her sabah sınıflara uğrar. Devam edeyim mi? Evet.